ويسر لي أمري أحل لقدة من يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشميز الكريم ya ilahel alemin zahir ve batınımızı envari imaniye ve Kur'an ile eyle, mevver eylem. İçimizi dışımızdan daha parlak, daha berrak ve dışımızı da ıslah eylem. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eylem. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyat ile. Şeref Amin ve hormatil seyyidil mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, orucun bir diger tabirle Rabbin rızasını tahsil için içe doğru derinleşmenin umumi manada ifadesiyle huzurunuza geldik. Bir evvelki cuma mukaddime mahiyetinde bir şeyler arz ettim. Ramazani şerif orucu farz olarak kendisine hakka vermiş ve Allah için aç durmaya azmetmiş kimselerin yapacakları vazifenin belli bir zaman içinde formüle edilmiş şeklidir. Siz riyazat yapacaksınız. Cesedinizin ramına ruhunuzu geliştireceksiniz. Letaifinize fer vereceksiniz, kuvvet kazandıracaksınız. Bunu yogiler gibi, mistikler gibi, kendi bildiğiniz gibi yapmayacaksınız. Rabbin formülü ettiği, şekillendirdiği gibi yapacaksınız. Binaenaleyh ne mücerret aç durmak bir meziyet ve fazilettir, ne de önüne gelen her şeyi ab abur cubur yemek insanlıktır, fazilettir ve meziyettir. Yerinde riyazat yapacaksın, fakat yaptığın şeyi Rabbin emirleri dairesi içinde yapacaksın. Onun içindir ki, bir yogi sittin seni aç dursa, susuz dursa, altı ay ağzına bir şey koymasa, Allah indinde fazilet ve meziyet adına bir adım ileri atmaz. Mü'min akşam yer, sahurda yer. Allah'ın emri dairesi içinde orucu yaptığından dolayı sevap kazanır, fazilet kazanır da Allah Celle Celaluhu bu, bu işi benim için yaptı der, mükafatını da ben vereceğim. Israrla üzerinde durdum, defterlerin cidarlarını, kapaklarını çatlatacak bir meziyet, bir fazilet, daha doğrusu sevap muhtevalı çok kıymetli bir şey. Onun için Cenab-ı Hak mükafatını ben veririm buyuruyor, ferman ediyor. Umumi manada bu husus aldık huzurunuza geldik. Mümin cesedinin ramına ruhunu terbiye edecek. Cesedine, tenine fazla düşkün olan insanların kamil ruha sahip olmaları düşünülemez. Ancak Allah'ın verdiği ölçüler içinde, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın pratikte yaşadığı ölçüler içinde siz cesedinize kısmen perhiz yaptırtıp Riyazat çektirdiğiniz nispette ruhunuzda yücelik duymaya başlayacaksınız. Ve bu bakımdan da Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam oruç tutmaya, bu istikamette eli, ağzı, gözü, kulağı, dili, dudağı bağlamaya sabrın yarısı demiş. Ve sabra da dinin yarısı demiş. Böylece orucu, ağzını bağlamayı Allah için dinin çeyreği saymıştır. Allah için oruç tutan bir insan, dininin çeyreğini yaşıyor demektir. Geriye kalan ibadet-ü taatıyla, akidesiyle vesairesiyle diğer üç çeyreğini de yaşayacak, Kamil ve mükemmel mü'min ve müslim haline gelecektir. Geçen derste programını arz etmeye çalıştığım gibi, Önümüzdeki derste demiştim. İnşallahü Teala orucun fert üzerinde, aile üzerinde, ictimai yapı üzerinde manevi olarak çok ciddi tesirleri vardır. Bunlarla huzurunuza gelecek onların şerrini yapmaya çalışacağım. Cenab-ı Hak söylediğim ve söyleyeceğim şeyleri nezd-i ahseni kabul ile makbul buyurup bizi muhlisinden eylesin inşallah. En mühim mesele de odur. İhlas'tan hissemiz ve nasibimiz nisbetinde Cenab-ı Hakk'a yakınlık kazanırız. Ve yine o kadar Allah'ın yolunda yürürken teminat altında bulunuruz. O kadar aleyhissalatu vesselamın desteğini kazanmış oluruz. O kadar Efendimiz'den devrimize gelinceye kadar büyük zevatı arkamızda zahir ve başımızda üstad buluruz. İlasımız nispetinde ibadetü taat, düşünce, tasavvur, akidede öz yürekli olma, art fikre sahip bulunmama, sadece ve sadece Mevlayı düşünme ve onun yolunda olma. Ferdi hayatımızın tanzimi, ailevi yapımızın tanzimi, vatan ve memleketin korunması bu uğurda cihat, kefere ve fecereye baş kaldırma. Yapacağımız her şeyi onun hoşnutluğu dairesi içinde yapma. Cihada dahi giderken, ölümü göğüslerken, ölümle yaka paça olurken, gönlümüzde küçük bir bulanıklık var ise şayet yaptığımız şey gittiği yerden baş aşağı başımıza atılır. Hadisin ifadesiyle bir paçavra gibi yüzümüze vurulur. Allah muhafaza buyursun. İnsan kanları içinde gömülürken dahi cehenneme gitme ihtimali ve tehlikesi vardır. Benim gibi riyakarca emr-ü bil maruf yaparken dahi cehenneme baş aşağı gitme ihtimali vardır. Gönlünü tam tutacaksın, çok kontrol edeceksin, elli bin defa bir adesenin altına getirecek, onun teşrihatı anatomisi üzerinde duracak da bulunacaksın. Kalbinin en hücre köşelerine kadar inecek, ve bütünüyle kalbin Allah'la beraber olup olmadığına bakacaksın. Allah için çıktım huzurunuza. Allah için sonuna kadar konuştum. 500 cümle burada size getirdim, takdim ettim. Fakat bu arada bir kere hoşunuza gitsin diye bir reverans yaptım, elimi hareket ettirdiysem şayet hepsi gitti bunların. Kendimi çok iyi kontrol etme mecburiyetindeyim. Siz de öylesiniz. Bütün davranışlarınız her halükarda Allah için olacaktır. Ben bir hislendim, mütehiyyic bir hadise karşısında hislendim ve kendimi bırakıverdim. Fakat bir de irademle buna bir şey zammedeyim, ses tonumu ona uydurayım diye riyakarlık yaptıysam, o dakikaya kadar davayı nübüvvete ve cihetiyle söylediğim sözlerin hepsi gitti. Anlıyor musunuz? Heyecanlandım. Yerimden pırlamam gerekti. Kendime hakim olamadım fakat yüzde doksan hakim olamazsam bile yüzde bir bir yerden tuttuğum zaman hakim olabilecek idiysem şayet. Şu kadar pırladımsa şayet hepsi gitti riyakarlık yaptım ve şirke girdim demektir. Siz de öyle. Davranışlarınızı ve hareketlerinizi Allah başınızda hazır ve nazır ve müheymin... El alem sadece sizin dışınızı görür ve siz de dış davranışlarınızla onlara karşı görünürtünüz belki. Allah ise içinizi dışınız kadar, dışınızı içiniz kadar bilir. Dışta istediğiniz kadar bir şeyler yapın, iç bozuksa yüzünüze vurur Allah Celle Öyleyse bizim bütün meselemiz bir iç saffetidir, iç aydınlığa ulaşmaktır. Dıştaki davranışlarımızın yümlü ve bereketi ona bağlıdır. Nice hareketler vardır ki gür gür diye çıkar meydana ve çağlayanlar gibi akar. Fakat bu müthiş kuvvete, bu müthiş mesnede dayanmadığı için ve sonra arkasında korkunç bir fiyasko görürsünüz onun. Bu iç mesnede dayanması, iç buhutlaşmadan medet almasın. Allahla münasebeti kavi tutması lazımdır ki içten içe bir amel halinde derinleşen ve bu utlaşan oruç bunu temsil eder. As sawmuli wa anajibi. İnsanın ferdi hayatının geliştirilmesi ve olgunlaştırılmasında bu riyazat ve perhizin çok mühim tesiri vardır. Allah'ın sawm dediği. Ve bizim oruç diye tefsir ettiğimiz ciddi bir mevzuam, ferhiz demeden Allah'a sığınırım. Fakat onun bir manası da ruhun riyazatı ve cesedin ferhizidir. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar! Oruç Hz. Adem'den Efendimiz'e kadar devam ede gelen, Verdin mükemmelleşmesi için vaz edilmiş çok ciddi bir ibadettir. Kur'an bu noktaya parmak basarak ferman ediyor. Ey iman edenler sizden evvelkilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Size mahsus bir şey değildir. Zaten tahsisi efendimiz sallallahu ve sellem bir hadisi şerifiyle ayırarak anlatarak orucun bize mahsus olmadığını göstermektedir. Bana beş şey verildi ki benden evvelkilere verilmemiştir. Sahih hadisiyle. Bu ümmeti Muhammed aleyhisselatu vesselam'a mahsus olan beş şeyi anlatır. Bunlar arasında oruç yoktur. Demek ki o devri ademden efendimize kadar ondan da oruç tutacak müminler yaşadığı müddetçe devam edecek bir ibadettir. Ben kısaca bugün bunun bizim şahsi hayatımızda İçtimai hayatımızda icra buyurduğu tesir üzerinde duracağım, inşallah. O bize bir ruh olgunluğu getirir. Siz sık sık oruç tuttuğunuz zaman, perşembe, pazartesi ihmal etmediğiniz zaman, ayın 13, 14, 15'inde ona müracaat ettiğiniz zaman, ayın başında, ortasında tuttuğunuz zaman, Beşeri garizelerin hükmedebildiği kimseler onu savm-i şeklinde bütün eyyama dağıtıp yerine getirdiği zaman, onun içinizde, vicdanınızda hasıl edeceği meziyet ve faziletleri görecek ve müşahede edeceksiniz. Hususıyla şu talalet, küfür ve küfranın hüküm fermi olduğu, şehevat nefsaniyi nefsaniyeyi ve tahrik edecek faktörlerin, amillerin mebzul bulunduğu, asrımızda Yaşadığımız asırdan oruç, müracaat edilmesi gereken çok mühim meselelerden bir tanesidir. Ve onun bir bakıma destekçileri olan, yardımcıları olan, az yeme, az içme, az uyuma hayrete varmam. Ve böylece şehvani duygularından, beşeri hislerinden fani olmam. Fena billaha mazhar olma, beka billaha olmam günümüzün insanının sık sık müracaat etmesi gerekli olan hususlardan bir tanesidir. Biz ferden, aileten ve cemiyeten müracaat edecek mükemmel yapımızı ancak o sayede elde etmeye çalışacağız. Rabbisi ile bu istikamette sık münasebet kurmayan insanların, işlerinde ciddi duruluğun olabileceğini ihtimal verilemez. Misalleriyle arz edeceğim, ileride arz edeceğim, mevzularda göreceğimiz gibi, midesinde bir bakıma fani olan insanın bir ruh yüceliği beklenmesi düşünülemez. Tamamen ceset kesilen bir insanda ruh aramak beyhudedir. Tamamen bağırsak ve işkembe kesilen şikenperver olan bir insanda bir kalp aramak beyhudedir. Günde birkaç defa hüzuzatın efsaniyetini tatmin eden, Lezzetlerinin başına oturup kalkan bir insanda, ciddi bir Allah'la münasebet mevzuru düşünülemez. Onun yapacağı şey yeme, içme, yatma, tabi de bulunmaz. Kendisini bir bakma bir, gaide fabrikası haline getirmem. Envai çeşit nimetleri alma, tenavül etme şükürsüz bir nankör olarak israf ve itilaf etme, tüketmem. Oroç bize bunun böyle olmadığını hatırlatır, fazilet duygusuyla gelir. Allah küreyi arzı envayi çeşit nimetlerle donatmıştır. Her gün önümüze adeta semadan maide iniyor gibi sofraların biri konmakta, öbürü kalkmakta, o kalkarken de öbürü arkasından gelmektedir. Yaz, bahar, kış, don, bahar demeden ağaçlar meyve vermekte, sema dolu dolu etekleriyle mücevherlerle gelmekte, zemin en vayi çeşit nimetler fışkıtmazda. Vafis <gülüyor> sema iriz kum ve matu Allah sizin rızkınızı güneşin şuallarıyla, radyasyonlarıyla, onların ağaçların başındaki çiçeklerle temas kurmasıyla semadan indiriyor. Allah sizin rızkınızı rızkınıza medar yağmurla semadan indiriyor. Allah sizin rızkınızı ezdülü bereket halinde semadan indiriyor. Allah sizin rızkınızı israfilin nefasıyla semadan indiriyor. Allah sizin rızkınızı alemi emirden verdiği emirlerle semadan indiriyor ve fisema irizkum ve matu Aynı zamanda size vaat edilen şeyler. Veya hakkınızda tehdit halinde gelen şeyler de oradan geliyor. Allah zemini ve semayı sizin emrinize müsahhar etmiş, envai çeşit nimetleriyle donatmış. Siz bu nimetler içinde yüzerken çoğu defa farkına varamıyorsunuz. O mahiler ki deryada yüzer, deryayı bilmezler fehvasınca. Denizin içindesiniz ama yüzmenizi kolaylaştıran suyu bilemiyorsunuz. Sürtünmeden rahat mesafe kat ettiğiniz nimetin farkına varamıyorsunuz. Nimetler içinde yüzüyorsunuz. Muhakkaten Allah bu nimetleri kesiyor oruçla. Ta o nimetlerden iradenizle muvakkaten mahrum olmakla Allah'ın nimetlerinin kadrini ve kıymetini anlayasınız. Yoksa başka türlü anlayamayacaksınız. Sizi şükre sevk etmek için. Halbuki siz mebzul nimetler içinde yüzdüğünüzden çok şükredemiyorsunuz. Oruçla, ağacın dalından size doğru tebessüm eden bir salkımın nasıl bir nimet olduğunu hatırlayacaksınız. Her gün şakır şakır içtiğiniz, fakat hep bir nimet olduğundan habersiz yaşadığınız suyun nasıl bir nimet olduğunu hatırlayacaksınız. Hele akşama doğru, hele yaz günlerinden, hele çalışmış da su kaybetmiş iseniz, şakır şakır ve berrak akan suya baktığınız zaman, Allah'ım acaba cennetteki Kevser'lerinde böyle mi diyecek? Sizin dünyanızdaki suda Kevser'i görmeye çalışacaksınız. Nimetlerini hatırlıyorsunuz Allah'ın. Ve bu öyle müthiş bir iman hasıl eder ki sizden. Size 5 kitap okusalar bu nimetleri böyle göremezsiniz. Onun için Allah Celle Celaluhu Ramazani Şerif sayfasıyla veya sizin için mesnun olan oruçlar sayfasıyla karşınıza çıkıyor. Siz o berraklık içinde, ayrı bir berraklık içinde nimetleri görüyorsunuz, görmeye muvaffak oluyorsunuz. Meşru kılınmış bunun için. Demek ki evvel ağzını bağlamanın, Allah'ın meşru kıldığı şeylerden elini eteğini çekmenin, sizin vicdanınızda hasıl ettiği şey mahzab bir imandır, bir iman hüzmesidir. Siz vicdanınızda ve kalbinizde bunu duyuyorsunuz, huzura eriyorsunuz. Nimetler Allah'ındır. Allah verdiği nimetlerden şükür ister, nasıl istemez ki? Sizin bir günlük işinizi yapan adama karşı temenna çekiyorsunuz, serpürü ediyorsunuz, nice tablacılar vardır ki onlara bin selam duruyorsunuz. Ağaçları tablacı ve hizmetçi yapan, semayı emrinize koşturan, bulutun gözünü yaşla dolduran, ve semadaki çeşitli metallerle beraber ne batatın ve sizin imdadınıza koşturan, Hazreti Allah'ı verdiği nimetlerden dolayı unutmak ne demektir? Siz tarlanıza bir hendek açanın karşısında elli defa serpürü ediyorsunuz, yüz elli defa devlet su işlerinin kapısına gidiyorsunuz, bağınıza bahçesine kanal dissin diye gidiyorsunuz, Cedvel açsın diye gidiyorsunuz, ya hiç düşünmüyorsunuz, semadan muttasıl Allah, cedvellerle suyu size indiriyor, bezediği, donattığı, atan müeyyye hale getirdi, yağmurun kataratıyla imdadınıza koşuyor, bulutla gölgelendiriyor, en nafi şekilde o suyu size veriyorsun. suni sulamalardaki arızalardan anlayacaksınız bunun ne demek olduğunu. O bulutla sulamanın ne demek olduğunu anlayacaksınız bütün bu nimetleri hiçbir karşılık almadan size gönderen, burada sizi besleyen ve bunlardan istifade etme imkanlarını da başta yine size lutfi olarak bahşeden Hazreti Allah'a karşı şükran hissini unutmak, ondan mahrum yaşamak ne demektir? İşte muhakkaten nimetlere karşı sırtınızı dönmeniz, İrade olarak onlardan alakanızı kesmeniz, istifadenize müeyyyâ olarak konmasına rağmen onlardan istifade etmemeniz, bütün bunları size hatırlatacak ve Allah bu hatırlamayı manevi bir şükür sayacaktır. Diyeceksiniz ki evet Allah'ım, yağmur da nimetmiş, yağmurun kataratı da nimetmiş, onunla inen azot da nimetmiş, şimşek de nimetmiş, havada şimşeğin çakması da nimetmiş, Yağmurun dolunun yere inmesi de nimetmiş, karın yağması da nimetmiş, dağların karla kaplanması da nimetmiş, hepsi nimetmiş. Toprak nimetmiş. Rüşeyimlerin baş çıkarması nimetmiş. Biz ancak muakkaten bu nimetlerden mahrumiyetle bunu hissettik. Seni anıyor, hatırlıyor ve sana şükrediyoruz. Fazkuruni ezkurkum ve şkuruli ve la ''Beni anın ki ben de sizi anayım.'' ferman ediyor. ''Bana şükürde bulunun ki ben de size şükredeyim.'' Ayet'in lafzı budur. ''Bana şükürde bulunun ki ben de şükrünüze mukabele edeyim.'' Başka bir yerde bunu izah ediyor. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ ''Bana şükrederseniz ben nimetlerimi artırır, sizi aziz ve nimetlerimle perverde kılarım.'' ''Birinizi bin yaparım, mezelletten halâs eylerim.'' Kapı kapı dolaşma dilenciliğinden kurtarırım. Bütün kazancınızın sadece faize gitmesinden sizi galas eder, size onur ve izzet bahşederim. لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ Bana karşı nankörlük yapar iseniz, nimetlerimi görmemezlikten gelir iseniz, muhtaç olduğunuz şeyleri başka yerlerde arar iseniz, benim azabım çok şiddetlidir. Yani iki büklüm olmadan kurtulamazsınız, el açmadan halas olamazsınız, dilenciliğin üstüne çıkamazsınız, o buutları aşamazsınız. وَلَيْنْ كَفَرْتُ مِنَّ عَذَاب۪ي لَا Cümle çeşitli yönlerle tekit edilerek ifadesini bulmuş bir cümledir. ''Kasem'le benim azabım çok şediddir.'' diyor. Muhakkak azabım çok şiddetlidir diyor. İflahınızı kesecek, sizi tüketecek kadar şiddetlidir diyor. Fazkuruni ezkurkum ve şkuruli ve la tekfurun. Beni anın, sizi anayım. Beni anın inanarak anın. Amelle anın, faziletle anın, ahlakı içinizde hakim kılmakla anın. Asırlardan beri devam ede gelen yüce ruhu ikame etmekle anın. Ben de bükük belinizi doğrultayım, sizi anayım. Evci kemal-i insaniyete çıkarmakla sizi anayım. Üzen öpmeden kurtarmakla sizi anayım. Birinizi bin etmekle sizi anayım. فَذْكُرُونَ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونَي وَلَا kurun. Bana karşı şükürde bulunun ve zinharla körlük yapmayın. Eğer ağzınızı bağlamamız, Rabbimiz için meşru ve mubah olan şeylerden kat'i alak etmemiz bu manayı bize kazandırıyorsa Allah'a binlerce hamd ve sena ederiz. Oruç bile bizim için mahzı bir nimettir. İçtimai yapımızda insanın ara sıra meşru şeylerden kendisini alıkoymasının çok büyük tesiri vardır. Nice kimseler vardır ki fakru, zaruret ve ihtiyaç içinde yüzerler ve bunların yanı başında niceleri de vardır ki, onlar da nimetler içinde yüzerler. Ama bu nimet içinde yüzenlerin onlardan haberi yoktur. Bu haber olmama durumu ise alt tabaka ile üst tabaka arasında ciddi müsaademe meydana getirecektir. Bir topluluk içinde zenginin de hissi semaat yoksam, fakirin de alt tabakada da şayet kanaat hissi yoksam, istinah hissi yoksam, fazilet hissi yoksam, Allah'a tevekkül hissi yoksa, o içtimai yapı içinde müsaade durmayacak. Çarpışma durmayacaktır ve bu korkunç vuruşmanın önünü hiçbir silahla alamayacaksınız. Binan Binaenaleyh faziletli bir topluluk. Medine'yi fazlayla anlatılan ve Ütopya içinde kendisine yer verilen faziletli topluluk. pratikten zengini hissi semahatla meşbu bulunan bir topluluktur fakiri de hissi tevekkül, kanaat ve istinaisiyle meşbu bulunan bir topluluktur. Binaenaleyh, Ramazan-ı Şerif bu mevzuda da bizim his ve heyecanlarımızı tahrik eder. Biz, bizim gibi olmayanları görme imkânını buluruz. Fakirleri görme imkânını buluruz. Aleyhissalâtu vesselam'ın sözünü hatırlarız. Kendisi tokken, komşusu açısı o bizden değildir, tehdidini hatırlarız. Yani o topluluk Hazreti Muhammed'in cemaati değildir, tehdidini hatırlarız. Oroç tutmakla açlığın ne demek olduğunu, susuzluğun ne demek olduğunu, gündüz akşama kadar çalıştıktan sonra yiyecek içecek bir şey bulamamanın, tenavül edecek bir şey bulamamanın ne demek olduğunu surette hatırlarız. Siz bu sene ağız tuttuğunuz oruçla bunu çok iyi hatırlamışsınızdır, ben de hatırlamışımdır. Vücudumuzdan suyu kaybettiğimiz zaman, mustarip insanların, rençberin, tezgahların ve ocakların başında çalışan işçilerin, yer altı madenlerinde ter döken işçilerin nasıl bir sıkıntıya maruz olduklarını hatırladım. Ve bir defasında şu his size yine ifade etmişimdir. Burada ciddi bir ter kaybettikten sonra gittim ve dudaklarım birbirine yapışırken bir anda gözümün önünde tarlada orak sallayanlar, Tırpanla bükülüp duranlar gözümün önünde belirdi. Ocakların başında, ateş ocaklarının başında orada ter kan içinde çalışan ve oruç tutan müminler gözümün önünde belirdi. Farkına varmadan dudaklarından canım çıksın Allah yardımcınız olsun dedim. Ancak o zaman, oruç tuttuğum zaman onların ıstırabını anladım. Aç durduğum zaman açı anlayacağım, susuz durduğum zaman susuzu anlayacağım hatta bir cemaat içinde imkansızlıktan dolayı zıvaçı yapamamış, ailenin getireceği, tekefül ettiği huzurda huzurdan mahrum kimselerin, Ramazan-ı evli olanlar aileden mahrumiyetin ne demek olduğunu anlayacaklar. Oroç onlara bir ders verecek, içtimai hayata eğilme imkanını hazırlayacak ve eğilecekler. Bu halde ise, ben yine isterimde ifade ettiğim gibi insanın kalbi rikat kazanacak, yumuşayacak. İnsan bir güvercin haline gelecek. Yüceler yücesine doğru kanat çırpıp yükselirken aleyhissalatü vesselam gibi miraca çıktığını zannedecek. İçtimai hayat içinde sağlam, mükemmel bir rükün haline gelmiş. Mükemmel bir rükün haline gelmiş, kendisine terettüp eden vazifeleri yapıyor. Etrafını görüyor ve gözetiyor. Onun içindir ki, iki-üç ayetle orucun farziyetini anlattıktan sonra, incelmiş, rikat kazanmış, gönlü şefkatle dolmuş ve duyguları gayet yücelmiş insanın Rabbin huzuruna çıkışını, bu arada Rabbisine münacat edişini ve Rabbin o duaya icabet buyuruşunun dua ayetiyle ifade etmektedir. Yani oruç ayetlerinin arkasında hemen, İnsanın Allah'a yaklaşmışlık kazanmasını, yakınlık kazanmış olmasını ve sonra duaya davet edilmesini ve o duaya icabet edilmesini anlatması gayet manidardır. Oruç ayetlerinin sonunda, وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَاد۪ي عَنِّي فَاِنِّي قَر۪يبُ Habibi zişanım, şanı yüce kullarım beni sana soracaklar. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَاد۪ي عَنِّي فَاِنِّي قَر۪يبُ De ki ben onlara yakınım. Ben onlara çok yakınım. Vaka bunu ayrı esbab-i bir şey gösterilir. Fakat oruç ayetlerinin arkasında, altında olması gayet manidadır. اُجِيبُ دَعْوَ تَدَّائِذَا دَعَانِمْ Ben, bana çağrıda duada bulunan, yalvaran, yakaran, el açan, dileyen ve dilenenin duasına icabet ederim. اُجِيبُ دَعْوَ تَدَّائِذَا dani. Elveri ki dua etsinler. Fal ve yu'minu Onlar benim davetime icabet etsinler. Bana duada bulunsunlar. El at, etek açsınlar yalvarsınlar. Kapımdan bir lahza dur olmasınlar ve bana dost doğru inansınlar. Bana itimat etsinler. Laallavm yarşudun ta rüştü hidayete İki büklüm olmadan Yerlerde sürüm sürüm sürünmeden, mezellete maruz kalmadan, zilletten zillete düşmeden halas olsunlar. لَاَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ vacib Vacibül vücud ve tekaddes Hazretleri bizi rüşte ulaştırsın. Dünyevi ve ukravi saadetle maddi manevi yönlerimizle bizleri mamur kılsın. Ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı arzın aktarında aziz eylesin. Muhterem Müslümanlar bu yönüyle de görüyoruz ki, Cenab-ı Hakk'ın emri istikametinde arzu ve isteklerimizi frenlemem, o emirlere uyarak oruç tutmam, kendimizi bu istikamette perihsize alıştırmam, içtimai hayatımıza dönük bizi çok mükemmel bir rükün haline getiriyor. Mükemmel bir toplumun mükemmel bir parçası haline bizi getiriyor. Kodgam insanların teşkil edeceği toplulukta hayır yoktur. Etrafını görmeyen, topluma eğilmeyen, sadece, ar sadece kendi arzularını ve isteklerini yaşayan, alabildiğine hodbîn ve kod endiş olan insanların teşkil edeceği toplulukta hayır yoktur. O türlü topluluklarda müsaademe mi olur? O topluluk huzur içindedir ki partileri birbirine bakarlar, birbirlerinin dertlerine inerler, birbirlerinin dertlerini düşünür, o dertlere derman olmaya çalışırlar. Çok tekrar ettiğim hadis-i nebevi içinden bir vücudun usulları halinde birbirlerine karşı münasebet kurarlar. Birinde meydana gelen küçük bir arıza, öbürlerinde bir inilti halinde kendisini duyurur. İşte mükemmel topluluk budur, ideal topluluk budur, ve bir şeyler yapma namzet ve müheyyah topluluk da budur. Bunun dışındaki toplulukların, hodyam toplulukların, Menfaat perest toplulukların, kot endiş toplulukların kendi üzüzat ve huzurunu düşünmeden başka bir şey bilmeyen, da görmeyen toplulukların hiçbir hayrı olmadığı gibi iler ya matuf yapacakları bir şey de yoktur. Bir kere daha tekrar etmiş oluyorum bunu. Size çok arz ettim. Bir diğer yönü isem menfi yönden arz edeceğim. İnsan burada bir kısım nimetlerden mahrumiyetle, ebedi âlemde ebedi nimetlere nâiliyetini hazırlamış olur. Burada ise önüne gelen her şeyden istifade etmeyi düşünen bir insan, belki çok defa meşru gayrı meşru tefrik etmeden, ayırmadan hayatını berbat edecek, aynı zamanda ahiretini de berbat edecek. Çok yemeye, çok içmeye ve rahat yaşamaya alışmış bir insanın, kılı kırk yararcasına meşru gayri meşrudan ayırması pek düşünülemez. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim bunları anlatırken, وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا Onlar ki nankörlük yaptılar. Ve yaşamayı hayatı gaye haline getirdiler ve yaşıyorlar. Bütün meseleler sadece temettüm, Döşeyin yumuşağından istifade etmem. Yastığın yumuşağını araştırmam. Ekmeğin alasının peşinden koşmam. Kahvaltının mükemmeli karşısında rükûa gitmem. Nimetlerin mükemmelleri karşısında secde etme dertleri davaları budur. Bütün dert ve davaları kavgaları mideyi tatmin etmem. Bağırsakların isteklerine koşmam. Ve bunun yanı başında kalbi ve ruhu ihmal etmem. İşte böyle yaşayanlar var ya, yetemet daun. Veya kulun akamatı kulul anam, tıpkı behaim gibi yer ve içerler. Önlerine konanın meşru gayri meşru olmasına bakmazlar. Helal, haram demeden her şeyi başlayın aburcubur yutarlar. Faiz yutarlar, rüşvet yutarlar, süperfülatif faaliyetlerin neticesi semerati yutarlar. Ticari ahlaksızlık yaparlar bağışlayın onun neticesini yutarlar. يَأْكُلُونَكَ مَا تَأْكُلُوا الْاَنْعَامُ Ve haim gibi yer ve içerler. وَالنَّارُ مَسْوَلْ لَهُمْ Varacakları yer, dayanacakları yer cehennemdir buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Ali biz aç durmanın, susuz durmanın bize kazandırdığı faziletle gösteriyoruz ki, iradenin hakkını vererek, iradenin davasıyla zuhur ederek arz endam eden bizler, Değil harama el uzatmak, şüpheli şeyler içine girmek, mubahtan dahi katı alaka ediyoruz. Haram bizim semt sokulamaz. Şüpheli şey evlerimizin içine giremez nasıl girer ki? Biz çok defa meşru şeylerden dahi el ve eteğimizi çekiyoruz. Terimizle kazandığımız, iki müklüm olup çalışıp elde ettiğimiz şeyleri dahi sırf Rabbin rızası için fecirden ta güneş batıncaya kadar yemiyoruz. Hem iş yaparken, çalışırken, ter kan içinde boğuşurken yine yemiyoruz. Allahu Teala ve teccaddes azzetleri ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı onu fazilete götürücü yolda daim ve daim eylesin. Bu da içtimai yapımız itibarıyla oruç tutmanın bize kazandıracağı ayrı bir husustur. Şahsi hayatımız itibariyle onun getireceği ayrı şeyler vardır. İnsan bir kısım nimetlere karşı alışkanlık peyda eder. Ve bu alışkanlıklar insan farkına varmadan insanı batırabilir. Zira insan bir şeye karşı alışkanlık peyda edince en azından o şeyin dışındaki şeylere karşı kör, kulaksız ve kalpsiz hale gelir. Bunun bir diğer ifadesi şudur, cesedin rağmına ruh gelişir, ruhun rağmına da ceset gelişir. Muttasıl cesedini düşünen ve cesedinde fani olan bir insanın kalbini, ruhunu düşünmesi mümkün değildir. Binaenaleyh, kendisi için ideal ve gaye yeme içme isem, rahat bir hayat isem, müreffeh ve lüks bir hayat isem, o insanın kalbini düşünmesi, ruhunu düşünmesi mümkün değildir. Yerinde ağlayabilirsiniz, diyebilir, benim gibi yakarlık yapabilir. Onun kalbi ve hissi olduğuna hükmedilemez bununla. Belki sağlam bir kalbi yapısının, sağlam bir ruhi yapısının bulunmasının Allah'la münasebeti içinde araştırır, orada bulursa hükmederiz, vardır deriz. Binaenaleyh meşru nimetlere karşı dahi sınırlı, sınırlı istifade etmeyi düşünen bir insan Lâkâl kalbinin ve ruhunun da muhtaç olduğu şeyleri veriyor. Tekrar edeyim, kalp cesedin ramına, ceset ruhun ramına gelişir. Muttasıl cesedini düşünen bir insan, kalbi hayatını ve ruhi hayatını ifna etmiş demektir. İhmal etmiş demektir, onlarda ciddi bir gelişme yoktur. İşte Ramazan orucu bize bu meziyet ve bu fazileti tekaffül etmiş olarak gelir. Zira biz elimizi, ağzımızı, gözümüzü, kulağımızı mükemmel şekliyle havasın orucuyla, bağlamak suretiyle cesedin yanı başında ruhumuzun ve kalbimizin muhtaç olduğu şeyi verir, onlara kazandırır. Ve bu noktayı nazardandır ki, hadis-i şerifte vesselam şöyle ifade buyururlar. Ramazan-ı şerifte oruç tuttuktan sonra, Dolu bir mideden daha melun bir kabı yoktur Allah nazarından. Yani oruç tutma bir tarafa, oruç tuttuktan sonra tıka basa, yemek dahi Allah nazarında en melunca bir iştir. Nimet, nimet olarak kendisinin sana hissettirebilmesi için, cesedin ramına ruhun gelişmesi için, hissiyat üşarlığını devam ettirebilmesi için, Sabahdan akşama kadar aç durmanın hakkını verecek ve mideni Allah nazarında melum bir kapaline getirmeyeceksin. Düşüneceksin, akşama kadar aç durdum O akşam da onun bir tarafında boşluk bırakmak suretiyle nimetlere karşı iştahını devam ettireceksin. Nimetin kadrine karşı kadir-şinaslık hissini devam ettireceksin. Allah'ın nimetlerinin nazarında büyük olduğu hissini devam ettireceksin. Ve böylece içini, kalbini ve bağırsaklarını melun birer uzuh haline sukut etmeden korumuş olacaksın. Aç Aş duracaksın. Açlığın getirdiği fazileti yaşayacaksın. Ve yemek yediğin zaman da yine mideni, bağırsaklarını bağışlayın melun etmeyeceksin. Bu da bu meselenin ayrı bir yönüdür. Ve bir diger hususu nefsimize ait yönüyle, insan çok defa aç ve susuz kalma mecburiyetinde kalır. Hususiyle asrımızdan, çeşitli meselelere tiryakilikten ötürü günümüzün insanı, tiryakilikle alıştığı lüksleri zaruri saymaktadır. Ve meşru yollarla da onu temin edemediğinden dolayı gayri meşru yollara sapmaktadır. Geçen derste fezleki halinde bunu arz ettim size. Bir bedevi insan mevcudiyetini devam ettiriyor. Çölde, kırda, bayırda mevcudiyetini devam ettiriyor. Sıhhatını devam ettiriyor. Varlığını devam ettiriyor. Fakat medeni insanların istifade ettiği şeylerin binde biriyle devam ettiriyor. Şehirlerdeki insanlar lükse sefaata alışmışlar. Bin şeye muhtaç yaşıyorlar. Şayet bu hal üzere çok ciddi meselelerle karşı karşıya kalırlarsa, bu toplulukların yapacağı ciddi bir mesele yoktur. Bir yerden Yunan başını kaldırsam, başka bir taraftan Bulgar başını kaldırsam, günde üç defa yemek yemeye alışmış insanların, yumuşak döşekte yapmaya alışmış insanların, düşmanın önüne gitmeden daha ben ölecekleri, dökülecekleri kanaatindeyim. Bunların silah omuzu almaları, aç susuz belki günlerce ağızlarına bir şey koymadan, Malik iktiram edip düşmandan gelen tehlikeleri göğüslemeleri asla vakata düşünülemez. Can harbini verenleri ben size anlatayım. Can harbini verenlerim, can harbinde süngülerle toplara karşı duranların, 8 cephede çepe çevre sarılmışken, köküne ait kahramanlığını yeniden isar edenleri size art edeyim. Kasem ederim kulaklarımla duydum. Diyor ki ben bir hayvan aşığı aşık matalda bulunan şey Şarkı Anadolu'da derler. Bir kemik parçasını buldum. Ve onu eskiler serhatlık derlerdi. Serhat'ımın arasına soktum. Tüfeğim omuzumda, serhat'ım belimden serhatlarda koşuyorum. Kasem ederim kulaklarımla duydum. Biraz ot topluyoruz. O hayvan kemiğini otun içine koyup biraz kaynatıyoruz. Ta biraz hayvan yağı tadı versin. Ve sonra o otları yiyor, onunla temin ediyoruz. Ve yine aynı zatlardan bir tanesi anlattı yaşlardan. Bir gece oturduğumuz yerde sohbet ediyorduk. Bir kadın çığlığına dışarıya çıktım, silah omuzumdaydı, dışarıya çıktım. Kadın bağışlayın, köpeğin bir tarafından tutmuş, iki asker de öbür tarafından tutmuşlar. Kadın feryat ediyor, bunu ben buldum, çocuklarımın rızkı alamazsınız. Askerde diyor ki, ben cepheden geliyorum, açım, öleyim mi ben, bunu almam lazım benim. Araya girdim, müdahale ettim, köpeği aldım, kadına verdim, götür anacığım dedim. Askere sen başının çaresine bak dedim. Bunları kulaklarımla duydum. Beş sene, altı sene cepheden cepheye bu millet koştu. Ayağında ayakkabı yoktu yine müşahidin ifadesiyle İstanbul'dan, Şarkı Anadolu'nun imdadına gelen alaylar, Başındaki cahil kumandanlarla Allahu Ekber daima tümen halinde çıkan öbür taraftan bir manga kadar ancak inen, geriye kalanları tipide buyan cahil kumandanların emri altında mahvedilen Mehmetçik. Erzurum'a kadar geldiği zaman yırtılmış ayakkabılardan dışarıya çıkan parmaklarını ağzına sokuyor, ısıtıyor. Sonra kalkıyor biraz daha koşuyordum. Cepheden cepheye koştum. Böyle bir badire acaba şu anda milletin başına gelse, millet böyle bir ağır şeyin üstesinden gelebilir mi? Gelebilir deseniz dahi meseleyi realitesi içinde müteala etmiyorsunuz demektir. Mesele çok ciddidir. Onun içindir ki insanın başına her an bu türlü badireler gelebilir, bu türlü gaileler gelebilir. Müslüman ferdi kendisini bir komando gibi yetiştirecek, günde bir defa yiyecek, Basit şeyler yiyecek, basit bir hayat yaşayacak, zevka sefaya, lükse inhimak etmeyecek, tehlike çanları çaldığı zaman silahı atıp kaçabilir. Rahata, refaha ve lükse alışmışlar, memleketlerine hiyanet manasına dahi gelse, silahı atıp kaçıvermişlerdi bir zaman. Kaçıp da samanlıklarda saklanı vermişlerdi. Mehmetçik vazifesini yaptığı zaman ortaya çıktılar. Kaçı vereceklerdir? Aç durma bu perhizle kendimizi alıştırmam. Evvela bu noktada milletin ve vatanın bizden istediği fazileti kazanmamıza imkan hazırlayacak. Bu milleti asker olarak devam ettirme mecburiyetindeyiz. Asırlarca asker yaşamış bir milleti askerlikten çıkardığınız zamanla çık edersiniz. Vıcık vıcık çamur haline getirirsiniz. Bu millet yemez içmez.